Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Görevi bırakmaya hazırlanan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeyindeki ülke karasularında petrol ve doğalgaz çıkartılmasını süresiz yasakladı. BBC'nin haberine göre, Obama kuzey kutbu yani Arktik'te ve Atlantik Okyanusundaki bölgelerin gelecekte Kiralanmasını süresiz olarak kısıtladı. hamle Obama'nın ocakta görevi bırakmadan önce bölgeyi koruma girişimi olarak görülüyor. Seçilmiş başkan Donald Trump taraftarlarının Obama'nın bu kararını geri çevirmesi zor olabilir. Kanada'da da Washington'la birlikte kendi kuzey kutup bölgelerinde benzer bir adım attı. Beyaz Saray kararın güçlü sürdürülebilir ve yaşanabilir bir kuzey kutbu ekonomisi ve ekosistemi için alındığına açıkladı. Yasağa gerekçe olarak kültürel ihtiyaçlar, vahşi yaşamla ilgili kaygılar ve bölgenin petrol sızıntılarına karşı tehdide açık olması gösterildi. Kanada kararı 5 yılda bir gözden geçireceğini duyururken Obama'nın koyduğu yasak kalıcı olacak. Karar başkanlara bu yetkiyi veren 1953 tarihli bir yasaya dayanıyor. Friends of the Earth kuruluşu hiçbir başkan daha önce kıyı bölgelerinin doğal ve petrol araması için kiralanmasının, Engellenmesi kararını geriye çevirmedi. Donald Trump kararı geri çevirmeye kalkarsa kendisini mahkemede bulur dedi. Ancak Amerikan Petrol Enstitüsü süresiz yasak diye bir şey olmadığını ve Trump'ın kararı geri almasını umduklarını söyledi. Kuzey Kutup bölgesindeki diğer seçeneklere göre daha pahalı ve zorlu olduğu için çok daha az petrol çıkartılıyor. Obama ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau. Kuzey Kutbu ve Atlantik Okyanusu'nda 100 milyonlarca hektar alanı petrol sondaj faaliyetlerini süresiz olarak kapattıklarını birlikte açıkladılar. Ortak açıklamalarında Kuzey Kutbu ekosistemi ve ekonomisinin sürdürülebilir olmasını sağlamak, deniz kaynaklarının bilimsel olarak yönetimi ve gelecekte deniz petrol endüstrisinin ne risklerinden korumak amacıyla bu adımı attıklarını vurguladılar. Greenpeace Amerika adına konuşan Mary Sweeters, Kuzey Kutbu ve Atlantik Okyanusu çevresinde yaşayan bölge halkı uzun zamandır bu anı bekliyordu. Bu karar Kuzey Kutbu ve Atlantik sularının petrol sondajının yarattığı tahribata karşı korunması için Başkan Obama'nın attığı en güçlü adım. Denizleri petrol ve gaz endüstrisinden korumak hem bu ekosistemlerde yaşayan halk hem de iklim değişikliğini önlemeye çalışan küresel hareket için önemli bir dönüm noktası. Fakat Amerika Birleşik Devletleri açık denizlerde sondaj izinleri vermeye son verene kadar işimiz bitmeyecek dedi. Son olarak Ekim ayında Greenpeace İskandinavya ve Nature and Youth, Norveç hükümetinin petrol şirketlerine Kuzey Kutbu'nda yeni petrol aramaları yapmasına izin vermesinin Paris Anlaşması ve Norveç Anayasası'nın tanımladığı gelecek nesiller için sağlıklı ve güvenli bir çevre hakkını çiğnediği iddiasıyla bir dava açmışlardı. Greenpeace Akdeniz İletişim Müdürü Gözde İncegül bu karar Kuzey Kutbu için umut verici. Ancak gezegenimizin geleceği için Kuzey Kutbu'nun tamamının koruma altına alınması çok önemli. Norveç hükümetine karşı açtığımız davada Kuzey Kutbu'nun narin doğasını petrol şirketlerinden korumak için verdiğimiz mücadelenin çok önemli bir parçası. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın aldığı bu ortak kararın diğer ülkelere de örnek olmasını umuyoruz dedi kendisi. Fransız Kalkınma Ajansı, AFD, Türkiye'nin düşük karbonlu ekonomisine katkı sağlayacak iki ayrı projeye daha toplamda 250 milyon avroluk finansman sağladığını açıkladı. AFD tarafından yapılan açıklamada finansmanın 100 milyon avroluk bölümü İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirecek M7 yani Mahmut Bey Mecidiyeköy Kabataş metro hattı projesinin kısmi finansmanı için sağlandı. 2019 yılında tamamlanarak hizmete alınması beklenen 22.7 kilometre uzunluğundaki hattın mevcut T1, M2 ve M3 hatları ile deniz taşımacılığıyla bağlantıyı sağlayarak Şişli-Levent-Maslak bölgelerindeki birçok iş ve yaşam merkezine ulaşmayı mümkün kılması hedefleniyor. Bu metro hattının yılda 42 bin tonluk karbondioksit salımını engelleyeceği öngörülüyor. AFD 150 milyon avroluk ikinci finansmanı ise Orman Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirecek çalışmalar için sağladı. Hazine Müsteşarlığı ile imzalanan anlaşma kapsamında sağlanan finansmanla Orman Genel Müdürlüğü'nün ağaçlandırma, orman yangınlarıyla mücadele, coğrafi bilgi sistemleri ve orman köylülerine destek konusundaki faaliyetleri desteklenecek. Orman Genel Müdürlüğü'nün bu kaynak kapsamında gerçekleştireceği faaliyetler yaklaşık 375 bin hektarlık alanın yeniden ağaçlandırılmasını, 688 bin hektarlık alanın erozyonla mücadele ağaçlandırmalarını ve ormanların ve çayırların rehabilitasyonunu kapsayacak. Ayrıca sağlanan finansman sayesinde yangınla mücadele araçlarının coğrafi bilgi sistemlerinin geliştirilmesi ve orman köylülerine yönelik Sosyoekonomik destekler sağlanması da mümkün olacak. Bu finansman 2013 yılında Orman Genel Müdürlüğü ile Fransız Ulusal Orman Servisi arasında Akdeniz bölgesinde erozyonla mücadele deneyimleri, araçlar ve bilgi birikimleri, orman yangınları ve ormanların iklim değişikliğine adaptasyonu ile ilgili konular başta olmak üzere teknik işbirliğini tamamlamış oluyor. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.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 Boş. Yaşam için teknoloji. Açık radyo program destekçisi olun. Bir daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.